Birinci Dünya Savaşı'nda Batı cephesini anlatmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos'ta savaş çıktığından itibaren Alman harekatı başladı ve Belçika üzerinden Fransa'ya girdi Alman orduları. Son anlattığımız <gülüyor> olaylar bu orduların Paris'e ve yani Fransa'nın içlerine girdiğini söyledik şimdi orada çok Alman askeri var 7 ordu da ve öndeki sağ cenahlarındaki birinci ikinci ve üçüncü orduları neredeyse 350'şer bin kişilik ordu. evet çok miktarda asker var Roche Fransız tarafı da öyle fakat onlar bugüne kadar hep geri çekildiler ve e, Almanlar e, Man Irmağı'na yaklaşıyorlar. E, Paris'e ilk e, özgün planları gibi e, Paris'in e, batısından geçemediler. Bunu da anlattık. Bir de Joff e, sonunda olayın ne olduğunu anlıyor bu tarihlerde. Ve e, büyük önlemler almaya başlıyor. Ee, en e, çarpıcısı da son anlattığımız örnekte e, en sağ canahtaki birinci Alman ordusunu sağ kısmını tehdit eden bir yeni Fransız ordusu oluşturuyor. Şimdi ve bu birinci Alman ordusu bu orduyu karşılamak ve onun e, baskısını durdurmak için Sağ tarafa yani denize doğru kaydığı anda yanındaki ikinci ordu ile arasında oldukça büyük bir açıklık ortaya çıkıyor. Zaten bu birçok ordu bir cephede saldırdığı zaman hep askeri e, e, literatürde orduların birleştiği çizgilerin en e, tehlikeli yerler olduğu yazılır. Kimin e, şeyine, sahasına e, o hücumun kimin sahasına girdiği e, pek kesin olarak saptanamayacağı için burada öyle bir olay da yok. Bayağı büyük bir açıklık var. Ve Fransızlar bu açıklığı ...kullanmak istiyorlar. Tabi bu arada İngilizleri unutursak... ...ayıp olur. İngiliz... E, e, ...ordusu... ...da Fransız cephesinin... ...en batısında... ...bu açıklığa doğru... ...ucum ediyor. Yürüyorlar aslında. Evet. <gülüyor> Kuzeye doğru yürüyorlar. Evet. Onlar da... ...bunun kitaplarda var bu konu... şaşırıyor şaşırıyorlar böyle... Ve tabi Almanlar için bu hiç iyi olmuyor. Ee, yani e, birkaç hafta önce konuştuk Joffre ile Sir John French arasındaki e, konuşmayı e, Joffre'ın anılarından naklettik. E, orada İngilizlerin bütün yaptığı... Geri çekilmeyi, yani Sir John French'e kalsa o geri çekilme, Le kadar devam edecek ama e, durumun farkına vardığı için Kitchener e, French'i uyarıyor. Joffre de bu çok galik davetini yaptıktan sonra ortak e, saldırı için. Sergeant French ricat etmeyi durduruyor ve tekrar geri dönüp ilerlemeye başlıyor. Bu tabii İngilizlerin morali açısından da iyi oluyor İngiliz askerlerinin ama yani öyle ciddi bir e, şeyi şu anda yok gibi İngilizlerin. E, geçen hafta bıraktığımız yerde Alman cephesini tanımlamaya gayret etmiştik. Senin dediğin gibi sağ tarafta Fonkluk. E, ee, altıncı orduya Monuri'ye karşı cephe kurmaya gayret ediyor. Solda da e, Veliyahd Prensin Wilhelm'in dördüncü ordusu Verdun tahkimatına karşı e, biraz e, doğuya dönük duruyor. Dolayısıyla ilk dört ordunun oluşturduğu resim bir torba gibi e, Jofre'un Burada yapmak istediği de Yeni planı da 6. ordu ile bu torbanın Ağzını kapatmak e, Şeyle de 5. ve 9. ordularla e, 5. ordu Bu arada Lanrizak'ın yerini Anımsatayım dinleyicilerimize Franchet Desperi e, Getirildi komutanlığına 9. ordunun başında da İlginç bir adam var. Birazdan ona değineceğiz. Sonra çok şöhret olacak. <gülüyor> Bu şekilde Alman cephesini parçalamayı ümit ediyor Zoff. Fongluck'un ee, irtibatı kesilecek. Ee, dolayısıyla Birinci Ordu yok edilecek. Burada İngilizleri kullanmayı tasarlıyor. Yani Fonkluk'un irtibat hatlarını kesecek olan Konumları itibariyle, topografik, coğrafi konumları itibariyle e, İngiliz seferi kuvveti e, böyle bir planı var. Bu planın bir riskli yönü var. O da 3. Alman ordusundan kaynaklanıyor bu risk. E, dediğimiz gibi e, 3. Alman ordusu aslında bir Sakson ordusu. Almanya'yı oluşturan krallıklardan bir tanesi Saksonya ve Sakson ordusu 3. ordu başında da Sakson kökenli bir e, komutan var Freiherr von Hausen e, bu ordu e, ne 4. ordu kadar ne 2. ordu kadar e, savaş görmüş değil şimdiye kadar eğer eğer onlar kadar da ilerlemiş değil. Dolayısıyla karşısındaki nispeten zayıf kuvvetleri dağıtabilirse, Joffre'un bu yeni planını çok zora sokacak bir sonuç çıkabilir ortaya. Çünkü Joffre'un bu yeni harekatı sırasında vurucu gücünün sağ canağını ve irtibat hatlarını tehdit eder bir konuma girebilecek durumda. Fransızların büyük şansı demin sözüne ettiğim ama adını vermediğim komutan 9. ordu yeni oluşturulan bir ordu bu sağdan soldan genellikle cephenin doğusundan toparlanan birliklerden oluşturulan bu ordunun komutanı kaybedilen bir savaş kaybettiğinizi düşündüğünüz bir savaştır ya da siz mağlup olduğunuza inanmadan mağlup olmuş olmazsınız gibi deyişleriyle ünlü bir adam Ferdinand Foch. Bu e, Grand Maison takımından yani e, atak Utrans sonuna kadar hücum e, mantelitesinde olanlardan. E, Tabi onun bu inatçı kişiliğinin burada çok önemli bir e, rol oynadığını kabul etmek durumundayız. E, fakat e, bu ileri harekete başlamasına rağmen İngiliz-Fransız kuvvetleri 6-8 Eylül günleri arasında önemli bir avantaj sağlamaya muvaffak olamıyorlar. Çünkü Von Klug her zamanki gibi bir ateş topu gayretiyle saldırıyor. 6. Ordu, Monurin'in ordusunun saldırısını durdurmasının yanı sıra 6. Orduyu kuzeyden çevirerek tamamen imha etmeyi de planlıyor. Bu hedefe ulaşmak için de sol canağından sağ canağını büyük bir süratle bir birlik kaydırıyor. Şimdi bu ilginç bir şey. Çünkü Von Kluck'un bir ordu müfettişi olarak Hazar zamanında savaştan önce en çok önemsediği manevra bu kaydırma manevrası. Yani bir cenahtan öbür cenahını asker kaydırmak. Bunu Birinci Ordu çok iyi icra ediyor. Ve Kluk'un eğitimli askerleri ateş altında inanılmazı başarmışlar. Bir kolordu 40 saat içinde 108 kilometre kat ederek yeni mevzilerine yerleşmiş. Bu sanıyorum 9. kolordu. Von Quast komutasındaki 9. kolordu. Daha sonra zaten geri çekilme emirleri geldiği vakit Quast neredeyse şapkasını yürüyormuş. O kadar hayret etmiş. Çünkü tam 6. Ordu'yu yok etmek durumundayken fonkluk bu emirler gelmiş. Ama 40 saat içinde 108 kilometreyi belki bu işe bizim kadar yakın olmayan bir takım dinleyicilerimiz önemini kavrayamaz. Ama bir askeri birliğin normal günlük yürüyüş menzili... Yaklaşık 25 24-25 kilometredir. Hadi bu cebri yürüyüşe dönüştürüldüğü vakit diyelim ki 40 bilemediğiniz 50 kilometre olsun 24 saat içinde. Dolayısıyla 40 saat içinde 108 kilometre yürümüş olmak çok çarpıcı bir başarı değil mi? Evet. <gülüyor> ee, Kluk bu manevrayı yapabilmek için e, Birov cenahında... E, yani Bülowla kontağını e, temin etmek için kullandı. 3. ve 9. kolorduları 7 Eylül günü çekmiş. Açılan boşluğu da e, General von der Marwitz'in 2. süvari kolordusu ve avcı taburlarıyla doldurma yoluna gidiyor. Bunlar yani savaş özellikle müdafaa. ...yeteneği yüksek olan birlikler değil, avcı tavırı dediğimiz hafif piyade. Süvari'nin zaten e, defansif direnci, savunma direnci e, çok fazla değil. E, yani Klug burada bir kumar oynuyor ama korkunç bir manevra yapmış... E, bu konuşulanmalar Bilov'a ve 2. Örde'ye daha fazla yük binmesine yol açıyor gayet tabii. E, ama 8 Eylül günü itibariyle bakıyoruz. Bilov'un sağ tarafında Kluk, sol tarafında Havson. Hala ileri harekata devam ediyorlar e, Fransızların ricatı durdurup geriye dönmelerinin ikinci gününde hatta üçüncü gününde hala durum bu. E, gerek Lanrezac'ın e, azledilmesinden sonra 5. ordunun başına getirilen François desperi, gerekse 4 e, ve 5. Fransız orduları arasındaki açıklığı kapatmak üzere 29 Ağustos günü Joffre'ın emriyle kurulan, öncelikle işte Foch müfrezesi olarak anılan, daha sonra 9. Ordu adını alan kuvvetler. Bu ileri harekat karşısında çok ciddi bir baskı hissediyorlar. Mesela Foch'un Joffre'a gönderdiği ilginç bir şifre var. Bu çok da meşhur bir şifre. 850 akşamı saat 8 civarında e, göndermiş, merkezi ricat ediyorum, sağ kanadım da geri çekiliyor, durum gayet iyi, yarın saldırıyorum. Bu işte Foch'un e, mağlubiyeti kabul etmeyen mantelitesinin bir yansıması olarak e, verilen en önemli örneklerden bir tanesi. <gülüyor> Evet, onu zaten <gülüyor> savaş sonunda da Hatta savaşın ilerleyen yıllarında da Fransa'nın en meşhur e, Komutanlarından biri oluyor Bir de Mareşal oluyor değil mi? Yalnız Fransız Mareşal'i değil Aynı zamanda İngiliz Mareşal'i oluyor Field Marshal rütbesini tevcih ediyorlar İngilizler Ve 1920'de de bu çok ilginç. Bunu biliyor muydum bilmiyorum. Polonyalılar da mareşal yapıyorlar. Foşu. Polonya mareşali yapıyorlar. O da e, o sırada Polonyalılar e, doğuda Ruslar. savaşmaktalar Ruslarla. Ruslar, Ukrayna'da evet. e, Polonya ordusuna yaptıkları katkıdan ötürü bu ünvanı veriyorlar Foş'a. Şimdi e, bu arada e, değişik bir müzik çalmak istiyoruz için piyano parçaları bu elimizdeki CD. Piyanoyu çalan da ilginç bir adam. Keith Chavret. Şimdi birinci parçasını e, Bunlar e, doğru yorumluyor muyum Cem? E, Bach prelütlerinin ve füglerinin bir uyarlaması. Evet. Keyiz Jared'in yaptığı. Evet. E, bir numaralı prelüt ve fügü dinleyeceğiz bugün. Bu biraz uzun dolayısıyla iki programa bölerek herhalde dinleyeceğiz. Sayın dinleyiciler 94.9 Açık Radyo'da Kurşun Asker programını yayınlıyoruz. Şimdi bu kalan zamanımızda Fransız Alman cephesini anlatmaya devam edeceğiz. İşte Fransızların açıkça bayağı ciddi bir baskı altında oldukları görülüyor. Ee, ve e, asıl az, amaçları tabi Alman ordusunu e, durdurmak hatta mümkünse e, geri çekilmeye zorlamak bütün bu olaylar e, Fransız toprağında oluyor bunu da hatırlamamız gerekiyor ve Fransa'nın bu e, kuzey-kuzeydoğu eyaletlerine Picardy, Artois, Champagne oralara çok büyük zarar, ziyan oluyor. Yani ki Fransa'nın hem tarım olarak hem endüstri olarak önemli yerleri. Maden kaynakları Maden olarak çok önemli yerleri var. Ve e, ülkeye Ülke yani oldukça bir e, zor durumda bir kriz altındalar. Ve sen anlattın işte Foch e, o e, kesin kararlılığıyla bu şeyi durdurmak e, çabasında Alman 3. ve 4. ordularının taarruzunu. E, Foch'un şansı da yaver gidiyor tabi. Çünkü kaç zamandır söylüyoruz birinci ve ikinci Alman orduları arasında yani Kluck ve komutanlıkları arasında ki açıklık 40 kilometre hatta 50 kilometreye yaklaşıyor ve Müttefik orduları bugüne kadar bu fırsattan yararlanmayı becerebilmiş değiller. Bunun nedeni de İngiliz Seferi Kuvveti'ne toplanıyor büyük çoğunlukla. 5 Eylül günü İngilizler hala ricat etmekteler ve yaklaşık 20 kilometre kadar, yani bir günlük normal yürüyüş mesafesi kadar geri çekilmişler. Ancak Geoffrey'ın Sir John French ile yaptığı o dramatik konuşmadan sonra İngiliz Seferi Kuvveti, Tekrar Kuzeydoğu yönünde ilerlemeye başlıyor ve o mucizevi iş oluyor. Bu iki Alman ordusu arasındaki açıklığa girmeye başlıyor İngilizler. E, fakat e, bu ileri harekatın İngiliz komutanlar tarafından da çok canla başa yönetildiğini söylemek e, pek de namusu olmayacak. Çünkü tabii İngilizlerin bahaneleri var. Yani sözün ettiğimiz arazi çok engebeli. Genellikle bu arazideki nehirler yapılan askeri harekata dikey olanlar. Evet. Yani bir sürü nehir atlamanız gerek. Bu nehirler tabii derin vadiler içinden geçiyorlar. Herkes biliyor ki böyle doğal engebeleri savunmak çok kolaydır. Onların üzerinden saldırmak daha zorlayıcıdır. Burada da İngiliz kuvvetlerinin önünde Marne Irmağı'na bağlanan iki çay var. Bir tanesi Grand Morin, öbürü Petit Morin diye biliniyor. Bunlar ciddi engebe oluşturuyorlar. E, tabii bir de şey var, e, karşılarındaki düşman da Almanlar. Yani Almanlar e, saldırıyı da, savunmayı da çok iyi becerebilen e, ve Henüz hala çok yüksek moralli birlikler. E, fakat tabii İngilizlerin yapmadığı şeyler de var. Mesela hiçbir şekilde keşif yapılmıyor. Yani ne süvari keşafları kullanılıyor, ne havadan keşif yapılmasına e, dikkat ediliyor. E, ve düşmanın direncini zorlamıyor İngiliz seferi kuvveti. Zaten e, bu ileri harekat sırasında verdikleri zayiat da e, bize bir fikir veriyor ne kadar bu işe baş koyduklarının. Çünkü 5-8 Eylül günleri arasında yani 4 günden söz ediyoruz. Bu 4 gün içinde İngiliz Seferi Kuvveti'nin zayiatı ölümler demiyorum bütün zayiatı e, bin kişi civarında. Yani civarındaki Fransız birlikleri şey yaparken, <gülüyor> e, resmen ciddi şekilde kanarken İngilizler'de böyle bir zayiat durumu var. E, sanıyorum, e, bize ayrılan zamanı yine doldurduk. E, önümüzdeki koşun asker programında bir araya gelebilmek ümidiyle,